...bayramlar Karagöz'üm. Sana da hayırlı bayramlar. Canım acıymadım. Nasılsın? Bayramda kötü olunur mu hiç? İyiyiz. Yarın da birkaç günlüğüne tatile gideceğiz. Fırsak mı fırsat. Ee senin nasıl geçiyor kurban bayramın? Çok şükür iyi geçiyor. Kurbanımızı kestik. Oh oh oh. Allah kabul etsin efendim. Etleri küçük küçük poşetlere doldurduk. Bakire fukaraya dağıtmak için. Yok, no frost buzdolabının muhtelif yerlerine etleri sıkıştırmak için. Ha, tamam. Dağıtana kadar etler bozulmasın diye. Hayır, gelecek Kurban Bayramı'na kadar etler bozulmasın diye. Ya karakızım, sen kestiğin kurbanın etinin tamamını kendin yiyorsun herhalde. Yok, niye kendim yiyeyim birader? Eve eşe dost gelir, onlara pişiririz. E bizim ahali de kalabalık. Onlar da yer. Sizin ahalimi? Evet bizim ahali. Bizim aile yani. Bizim aile iyi yer birader. Allah seni inandırsın. Evimizde aile salonumuz vardır. Hem hanımla oğlan eti çok sever. Neredeyse sabah kahvaltısında bile et yiyecek. Ocağıma incir ağacı dikeceğeler. Olmaz birader. Kurban etinin tamamını kendine, ailene yediremezsin. Ha üstüme iyilik, sağlık kime yedirecekmişim yahu? Sizin aileye mi? Hayır efendim. Etin birazını fakire fukaraya vereceksin. Kurban kesemeyen komşuna, akrabana vereceksin. Şart mıdır? Ne demek şart mıdır? Kurban etinin usulü böyledir. Fakire fukaraya dağıtılır. Tamam dağıtıyorum işte. Biz ailecek hem fakiriz hem fukara. Her ay açlık sınırında geziniyoruz. Ben başkasına et dağıtamam efendim. Benim etim ne budum ne? Acındırma kendini birader. Yani gerçekten fakir biri olsan... ...kurban etini kendin tüketebilirsin diye icazet var ama... ...sen o kadar fakir değilsin. Sorması ayıptır Karagöz'üm. Siz ne kestiniz? Kurban. Şüphesiz kurban da ne kurbanı? Kurban olduğum hacivat ne söylemeye çalışıyorsun? Efendim koyun mu kestiniz, dana mı? Dana Hacıvat, dana. Dana mı imalı imalı dana diyorsun yoksa? Ha? Sana dana der miyim hiç keçi dururken? Neyse, dana kestiniz yani. Kaç kişi kestiniz? Ee, ben vardım. ...kasap Hayri Bey vardı, kapıcı Salim Efendi vardı, o kadar. Üç kişi mi kestiniz kurbanı? Ya gene ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum ki. Kurban üç kişi kesilmez, otuz kişi mi kesilir? Allah Allah, çıkar ağzındaki kurban etini, aman baklayı. Yani danaya üç kişi mi girip kestiniz? Yedi kişiye kadar yolu var. Ya, bak ben bunu bilmiyordum. Tabii canım, yedi kişi ortak olup kesilebilir. Sonra parçalar hisse sahiplerine dağıtılır. Ama siz üç hisse yapmışsınız, o da olur. Yok canım, ne hissesi? Borsa mı bu? Ben tek başıma kestim danayı. Tek hisse yani. Ne? Tek hisse mi? Kıssadan hisse, tek hisse. Yani o kadar dana etini kendiniz yiyeceksiniz ha? Ayıp mı olur danaya? Danaya değil de sana ayıp birader. O kadar kurban etinden... ...et yiyemeyenlere et vermiyorsun ya, sana ayır. Birader, ben sana bayram şakası yaptım yahu, sinirlenme hemen. Tabii ki kestiğimiz kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Hatta azını değil, azını biz alıp fazlasını dağıtacağız. Hay yaşa. Ee, öyle olmasa birader, ne anlamı var kurban kesmenin? Çok doğru. Ee, sen ne kestin hacivat? Birader, borcum var. Bu sene kurban kesecek durumum yoktu. ...ben de bu sene kesmedim. Ama tatile gidiyorsun. Kurban kesmeye gelince paran yok ama tatile var ha. <gülüyor> Kestirmeden gidiyorsun Hacı o da güzel. Olur mu birader? Sen latife yaparsın da ben yapamaz mıyım? Ben kesmedim evet. Bu sene kurbanımın tamamını fakir öğrencilere verdim. Vekalet verdim. Onlar da benim adıma kestiler kurbanı. Oh oh, Allah kabul etsin. Yani öğrencilere dedin ki kurbanımın eti sizin kemiği benim. Yok öyle demedim.